...kimse aslını unutmasın. 18. asrın başlarında İstanbul'dayız. Avcı Mehmet diye bilinen Sultan Mehmet'in annesi Turhan Sultan... ...İstanbul'da bir gezintiye çıkar. Bir ara bugünkü Un Kapanı Köprüsü'nün... ...Galata'ya varan ucundaki azap kapıya da uğrar. Oradan Galata tarafına geçmek isterken... Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin bulunduğu yerde bir kızcağızın oturmuş gözyaşı döktüğünü görür. Yaklaşır bakar ki çocuğun önünde kırılmış bir testi var. Şefkatle seslenir. Yavrucuğum niçin ağlıyorsun? Boşuna gözyaşı dökme. Kırılan testi olsun. Sil gözünün yaşını. İşte sana testinin parası. Hemen yenisini al. Kızcağız Yaşlı gözlerini silerek baktığı Turhan Sultan'a titrek sesle cevap vermeye çalışır. Ben, ben der testi kırıldığı için ağlamıyorum. Sabahtan beri iplik gibi akan su başında bekleyip de doldurduğum testinin suyunu hizmetçilik ettiğim eve götüremeyecek kadar beceriksizlik gösterdiğim için ağlıyorum. Turhan Sultan... ...bu cevaptan çok memnun olur. Orada... ...kızcağızın kim olduğunu soruşturur. Ana babadan... ...yetim bir öksüz olduğunu... ...hayırsever bir ailenin... ...yanında karın topluğuna... ...hizmetçilik ettiğini öğrenir. Hemen gidip... ...kızcağızı aileden ister. Saray terbiyesine alır. Fevkalade bir öğrenim... ...kabiliyetine sahip olan... ...öksüz kızcağız... Kısa zamanda inkişaf eder. Her konuda sarayda örnek bir hanım haline gelir. Öylesine itibar kazanır ki, onu hayırseverin evinden alıp saraya getiren Turhan Sultan, Padişah hanımı olmaya bile layık görür. Ve nitekim Sultan 2. Mustafa ile evlendirir. Böylece Salih hanım, Saliha Sultan ünvanını alır. Hanım Sultan olur. Aradan geçen zaman içinde dünyaya getirdiği oğlu Birinci Mehmed'in de padişah olması sebebiyle bu defada Saliha Sultanlıktan yükselir Valide Sultan olur. Ne var ki Saliha Sultan Valide Sultanlığa terfi ettiği halde geçmişini asla unutmaz öksüzlüğünü hizmetçiliğini hatta kırdığı testinin başında ağlarken elinden tutulup da böylesine eşsiz bir mevkiye çıkışını he düşünürdür bir kız. çevresiyle birlikte testisini kırdığı başında gözyaşı dökerken Elinden tutulup da saraya getirildiği yere gider. sessiz Yine gözyaşı dökmeye başlar. Meraklananlar sebebini sorarlar. O da. Geçmişteki olayı onlara açık seçik. Anlattıktan sonra emrini verir. Teslimin kırıldığı bu yere... Öyle bir çeşme yapılsın ki asırlar geçsin ama çeşmenin suyu bitmesin. Sanatı gözden düşmesin. Testisini kıran kızlar bir daha dolduramam diye gözyaşı dökmesin. Su bol aksın. Sonra ne mi olur? Öylesine bir sanat eseri büyük çeşme yapılır ki... Aradan asırlar geçer. Çeşme halen sanatındaki eşsizliği korumakta, çevreye de su hizmeti vermektedir. Un kapanı köprüsünün Karaköy başında Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin yanındaki çeşmeyi bugün olanca ihtişamıyla görmeniz mümkündür.